وسيق الذي نتغوا ربهم إلى الجنة زمرن حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلها خالدين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم خياركم الموفون el mutayyibun inallaze vecelleyuhubbul hafiyet taqiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem Değerli dinleyenlerim sevgili kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, dünya ahiret huzuru, afiyeti, saadeti hepinizin üzerine rahmetiyle kalıcı olarak yerleşsin lütfenkin kelemesin. Allahu Teala Hazretleri her birerimizin Elinden tutup böyle kirlenmiş bir dünyada her şeye rağmen imanımızı, İslam'ımızı, sağlığımızı bize verdiği maddi, manevi nimetlerde de koruyarak bizden yüz çevirmeden güzel bir akıbet, üstü hatime Allah'a kavuşmanın en peygamberlikten sonra en kalite biçim olan şehitlikle Rabbimiz rahmetiyle bizi kendisine kabul bursun, celbü amin sizlere bu haftaki sohbetimde haftanın sohbeti ismiyle müsemma bu programda inşallah Kur'an-ı Azim-i Allah'a temiz kavuşmayla alakalı olmasını düşündüğüm için Kur'an-ı Azim-i Zümer isimli sureyi celile cemilesi yani 73. ayet-i kerimeyi aldım. Burada özellikle selamun aleyküm tıp tüm sözcüğündeki tıp tüm sözüne muvafık düşen el mutayyibun Ramuzul Ehadis isimli bu meşhur hadisler deriyasının 164. sayfasının birini oldu. Sayfa üstündeki hadis-i şerifi inşallah sizlere irad etmeyi düşünüyorum. Buna muvafık yine iki tane hadis-i şerif daha hazırladım inşallah. Sevgili peygamberimiz biliyorsunuz 20 e, küsur yıl geceli gündüzde insanlara tatlı tatlı Yüce Mevla'dan bahsetti. Kendisi bu hareketi Kur'an-ı alarak insanlara yerleştiren, Allahu Teâlâ hususi eğitimle yetiştirdiği mimarı. Yani kaynaklarla insanları buluşturup sonra Mevla ile Mevla'yı bilmelerine, Mevla'yı bulmalarına vesile olan en güzel çalışmayı, rekabetsiz bir çalışmayı ifa etti gitti ama biz de onun bir mümin ümmeti, ona inanan Davetine evet demiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve Sevgili peygamberimizle aynı dönemde yaşamış olsaydık elini öper boynuna boğazına müsaadesi sarılır sarmalanır. Ondan sonra bu kelimeyi şahide haykırdık ama şimdi biz uzaktan kumanda bu işi yapıyoruz. Kendi mübarek it itiraf ve ifadelerinde de buyurduğu gibi... Benim öyle kardeşlerim, öyle canciğer bir kadrom var ki henüz gelmediler. Bana inanacaklar üstelik beni görmeden. Kur'an-ı Azim'in Cebrail'in getirdiğini görmeden sayfalar kağıtlar üzerinde bulacaklar ve hemen gayba inanmanın bir bereket olarak ona sarılacaklar. Hatta onlardan birisi İmana ulaşmak, Müslüman olmak ve Müslümanla yaşamak o kadar o kadar zor olsa ki iman ve İslam Süreyya yıldızına çekilse yani Müslüman olmanın bedeli. Türkiye'yi bırak dünyada bile yaşayamazsınız ancak bunu yaşama şansınız Süreyya yıldızındadır deseler ses, e, o insanlar benim ümmetimin o son dönem gelecek kaliteleri sırf Müslümanlı yaşamak ikinci bir düşünce yok. Lütfen oraya karıştırmayın. Sırf Müslümanlığı yaşamak amacıyla o yıldıza bile çıkacaklar. Şimdi insanlar tabii ki milyon milyon dolarlar vererek uzayı merak eden bir takım insanlar uzay araçlarına binip yıldızlara gidiyorlar biliyorsunuz. Yani bunu medyada duymuşsunuzdur zannederim. Ama bunlar öyle bir uzayı görelim. Gökyüzünün nasıl olduğunu inceleyelim. Bu yıldızda da hayat var mı yok mu? Ee, bir merakımızı giderelim. Bir de insanlar arasında ün yapalım. Şanımız, şöhretimiz Kitaplarda fotoğraflarımız, doğum, ölüm tarihlerimiz basılsın, yayılsın, herkes bizden bahsetsin gibi. Yani kuru sıkı tipler değiller. Yani bakın benim ümmetim ahir zamanda gelecek. Öyle ümmetler olacak ki herkes böyle yığılmış, dökülmüş olmayacak. Yani beni görmeden inanmaları bir Allah'ın kitabını Cebrail Aleyhisselam'ın getirişini müşahede edeme, ede Edemedikleri halde izleyip seyredemedikleri halde kitaplarda yazılı bulacaklar olduğu gibi inanacaklar ve onlardan herhangi birisi o kaliteden herhangi birisi iş o noktaya gelecek ki yani Müslüman olmak bakın arkadaşlar ve o Müslümanlığı yaşamak ve o hal üzere de Allah'a imanla göçüp ahiretini kurtarmak Allah'ın aferin dediği bir kalite olabilmek adına bunu yapmak sadece yıldızlardan en uzağı Süreyya'da bile olsa oraya gitmekten hiç diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekinmezlerdi ve oraya giderlerdi. Yani oralara bile erişmek ve ulaşmak noktasında hiç tembellik etmezler, fedakarlıktan kaçınmazlardı. Biraz daha ilerlemiş Müslüman tipinden bahsederken inşallah biz o kaliteye erişememiş, ulaşamamış olsak bile insan ileri hedefleri görüp de utanmalıdır yani. Bu dünyada böylesi insanlar var. Bizim halimiz ne olacak diye başka insanları, çalışkan insanları, ibadette aktif insanlar düşünerek biraz kendisini çekişemesi lazım. Mesela ben okul zilleri çaldığında moralim çok bozulur. Gerçekten canım çok sıkılır. Niye çok, çok sıkılır, moralim bozulur? Ona sorun. Çünkü arkadaşlar o insanlar... Derse giriyorlar, harıl, harıl hangi ders olursa olsun okuyorlar. Sonra kafaları tam yorulmaya başlarken eğitimciler, uzmanlar onlara bir nefes aldırmak için adı teneffüs olan zile çekiyorlar. Çıkıyorlar tekrar böyle hoplayıp zıplayıp artık yani tostları, sandviçini yiyip tekrar içeri giriyorlar. ikinci doluma geçiyorlar. Yani şimdi ben de şöyle üzülüyorum. Ee, böylesi bir günü. Bakın öğrenciler ne güzel değerlendiriyor. İşçiler iş yaparak değerlendiriyor. Asker nöbet tutarak değerlendiriyor. Başka biriler de aynı şekilde yani çiftçiler arazilerinde böyle harı harı toprak işine meşguller gibi. Ben de şimdi eğer o anda bir boş bulunuyor isem. Yani herkes zil çalıp okula girdiğinde bir ders okurken veyahut da başkaları ona mümasil işleri kovalarken eğer ben nefsime uyup da böyle bir tembel ortamdaysam böyle bir basit bir e, rahatsızlığı kendime büyüterek e, kendimi arazi ediyorsam bu tür ortamlarda son derece gerçekten ama rahatsız oluyorum. Yani arkadaşlar insan biraz kaliteyi gördüğü zaman kendisine bir eziklik hissetmelidir. Onu yakalayamamışsa, tabii erişmiş, ulaşmışsa Allah hamdeler. O ayrı bir konu. Yani Sevgili peygamberimizin böyle son dönemde gelmesine rağmen çok kalite yaşayan insanlarını özellikle önünüze koydum ki iki cümlelik bir hadis-i şerifte. Yani siz de onlar gibi olamazsanız da onları önünüze almak suretiyle hayıflanarak kendi halinizi beğenmemek ve daha iyiye doğru kendinizi zorlamak konusunda biraz nefsinizi nefsimizi sıkıştıralım ve sıkıştırasınız diye düşündüm. Onlardan birisi yine sevgili peygamberimiz bizde bir kesit daha sunuyor. Sadece ve sadece beni bir kereliğine görme adına bütün malını, hiç gözünü kırpmadan benim uğrumda, benim yolumda verebilecek diyor sevgili peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böyleleri var mıdır? Vardır. Yani biz ve siz onlardan değilsek de gerçekten vardır. Mesela ben bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde e, uçuk bir karar aldım. Hiçbir şirket, hiçbir arkadaş, hiçbir böyle kimsenin e, kimseyle birlikte olmaksızın valizimi kaptım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabii Kabe'yi şöyle bir tavaf yapıp umremin bitirir bitirmez bir günlük süreden sonra sevgili Peygamberimizin ee, önüne ayaklarına kapanarak bir on tam gece bir on tam gündüz itikavla geçirdim. Gerçekten orada öylesi insanlarla tanıştım ki öylesi insanlar gördüm ki yani şimdi anlatmak konuşmak gerçekten ise yeminle desteklerim ki mümkün değil. Öyle kalite ümmet var öyle güzel insanlar var ki yani insan kendisinden utanıyor. Hele en son bir sevgili peygamberimizin tam ayak ucunda ben genellikle orayı tercih ederim. Yani gerçekten iç ezikli ve tevazu açısından bana daha uygun geliyor sanki... O mübareği ziyaret eden e, kalite ümmetin her biri yanağıma basarak ilerliyormuş gibi kendimi o havaya sokarım. Sevgili peygamberimizin ayağına yapışmış. Daha sonra onu ziyaret eden insanların da böyle hafif başımı sola doğru eğerek, onlara doğru yüzümü çevirerek onlar bu işin farkındadır veya değildir. Ben o işi düşünmem. İçinden bunun psikolojiyi söylüyorum. Onların sanki... Ee, sevgili peygamberimizin misafirlerinin o çıkışları sırasında kapı ağzına eşiğine oturduğum için hepsi benim yanağıma basarak geçiyormuş ki kabul eder ve Allah'ım bak bu kalite kulların hürmetine bak ben kendimi böyle bir psikolojiye şartlandırdım ee, sen de beni affet gibi veyahut da bir duam varsa bunları kabul et gibi veya bana birileri dertlerinin dualarını yazılı sözlü veyahut da ben müşahederek görmüşsem kaydetmişsem gönlüme onları da sevgili Allah'ımıza onun mübarek peygamberin eteğinde, ayak ucunda şöyle bir ufak hisli bir ortamda göndermeye çalışırım. Bunu bir şahsi bir prensip işte Mevla'nın bana sunduğu bir konu yapıyorum. Tam o iftar sofralarından birisindeydik. Bir manzara, tabii insanın içini parçalayan bir manzara. Zannediyorum Hint Yarımadası bölgesinden böyle son derece incecik bir görüntüye sahip bir delikanlı oturdu karşımıza soframızda Soframızın da yani yemek lisesi çok gariban tabii ki sadece yoğurt, bir de sadece hurma, bir de sadece kepekli bir çörek. Ee, bazen de bazıları uğrarken fıstık mıstık atıyor işte. Yani tek kalem ekmek, yoğurt, hurma tabii zemzem hiç konuşmayalım zemzem oranın ayrılmaz parçası. Böyle bir sofradayız karşımdaki o Hintli delikanlı 18'lik 20'lik ancak Çeyrek sakallı, köselliği biraz yoğun, kulağına Walkman geçirmiş, yandan hafifçe kulağıma geldiği kadarla Kabe imamlarının bir kasetini herhalde dinliyor, iftara böyle çeyrek kala birkaç dakikalık süre içerisinde. Ama öyle bir dinleyiş ki arkadaşlar, kimseyle ilgilenmiyor, gözünde yummuş, ne sofraya bakıyor, ne sağa bakıyor, ne sola bakıyor, o dinlediği Kur'an'la ne hayallere, ne ortamlara uçuyoruz arkadaşlar... ...ığıl ığıl gözyaşı yani... ...öyle güzel bir ağlayış hiç kırık yok... ...ondan sonra benim bağırtı çağırtı yok... ...böyle ne bir ses yok... ...sadece sürekli ama... ...sadece ve sadece ve sürekli... ...ığıl ığıl... ...gözyaşı damlatıyor... ...yani o manzarayı görüp utanmasaydım böyle... ...gözünden öpecektim yani... ...kendisini kucaklayacaktım bu kadar da... ...ileri gitmek istemedim... Bir ...sofrada bu kadar dikkat çekici olmak... ...yani istemediğim için içimden kucaklamayı düşündüm yani bu ve benzeri manzaralar, hele namazda iki saat süren gece namazı iki saata yakın bir süreyi alan bizim Kapkaççı imamlara, kaptı kaçtı rolü oynayanlara da ithaf olunur. Yani on beş dakika mı, yirmi dakika mı e, namazı hızlı kıldırma yarışmasının olduğu Türkiye'deki teravih e, hocalarına da ufak bir e, hatırlatmada bulunmuş olalım. Oradaki en e, kısa teravih bir buçuk saat sürüyor. Ortalama iki saat kadar sürdüğü oluyor. Oradaki teravihte sesli ve dokunaklı bir orijinal kıraatle Kur'an okuyan hocaların e, o namaz kıldırışı sırasındaki Arapça anlamını bilen insanların işe kendisini vermesi, işe vakıf olmasının bereketiyle hüngür hüngür sayılabilecek derecede böyle bazılarının hıçkırığını bile tutamayacağı dozda ağlayışlarına şahit oluyorsunuz. Kibarlıklarına şahit oluyorsunuz. İkramlarına şahit oluyorsunuz. Birbirine sürekli tebessümreten bir kaynaşmış bir Ramazan güzelliği yaşıyorsunuz. Yani ümmeti Muhammed'in arkadaşı herkes bizim gibi kusura bakmayan somurtkan değil. Herkes bizim gibi bizim gibi içi tıkalı değil. Herkes bizim gibi cebi fermuarlı değil. Parmak arası Japon'la kaynaşmış değil. Herkesin bizim gibi gönlü, efendim, sofrası kapalı tipler değil ve gerçekten ibadette başarılar, güzel ahlaklı insanlar, beraber olunmasından insanın zevk aldığı güzel güzel insanlara düşüp kalkıyorsunuz. O zaman biraz daha işi uluslararası boyutta, beynelminel derecede Sevgili peygamberimizin değişik renklerde, tiplerde, değişik yapılardaki ümmetlerini görerek biraz daha Allah'a ve Resulüne karşı muhabbetinizde büyük bir açılım yaşıyorsunuz. Kendinizden üstleri kaliteleri görünce nefes nefese ibadet üreten, nefes nefese Allah'a ve Resulünü razı etmede omuzdaki meleklere böyle göz açtırmadan iyilikler yazdıran kalite insanları görerek kendinizden geçiyorsunuz. Yani Ümmetin Muhammed için de sevgili kardeşim şu İstanbul sokaklarından böyle binalarında değişik efendim eğitim kurumlarında insanların bir araya geldiği yerlerde adreslerde herkes bizim gibi veya bir başkası gibi olumsuz anlamda düşündüğümüz biriler gibi değil. Gerçekten Allahu Teala Hazretlerine, onun Habibine ve bu yaşadığı insanlara karşı son derece tertemiz, mis gibi yürekli, söz sohbeti, davranışı birbirinden kalite ve kıymetli, insanlar da Allahu Teala barındırıyor, saklıyor. Lütfen yani gözümüzü bandajlamayalım, Allah'ın iyi kullarını arayalım, arayan belasını da Mevlası'nda bulur. İşte ahir zamanda öyle ümmetler olacak ki, öyle kaliteler olacak ki, Beni bir kereliğine görme adına Allah'ın kendisine vermiş olduğu her şeyi çok rahat bir şekilde feda edecek diyor sevgili peygamberimiz. Şimdi ben bu giriş cümlelerini niye size sundum onu bana sorun arkadaşlar yani burada. Çok ileri düzey çok kalite Mevla'nın itibar ettiği meleklerin böyle kendi aklına çok güzel sıfatlar yazdığı kaydetti, güzel insanlardan bahsedeceğim onlardan e, bu konulardan bir şeyler sunacağım. E, olamasak da olmanın çırpınmasını olmanın mücadelesini verelim anlamında bunu söylüyorum. Üstelik biraz da meraklı olmanız lazımdır sevgili peygamberimiz dedim ya girişte 20 küsür sene geceli gündüzde konuştu arkadaşlar evinde konuştuğu da din, camide konuştuğu da dinden bir parça. İnsanlara yaptığı şeyler de dinlen bir parça. Daha hadis hocalarımız bilirler. Sizler de az çok haberdarsınızdır ehli ilime malumdur ama sizler de bu e, işe kulak kesilenlerdensiniz. Yani sevgili peygamberimizin e, cemiyetle haşır neşir olduğu bir ortamda insanlardan gördüğü bir şeyi onaylaması anlamında susması bile arkadaşlar dinlemi bir parça oluyor. Bu da artık takrili sünnet. Yani Resulullah Efendimiz şunu şöyle gördü ama ses çıkartmadı. Eğer e, İslamiyet'e uymayan, günahı olan, yanlış olan bir iş olsaydı Peygamberimiz mümkün değil ses çıkartır, olayı düzeltmeye çalışırdı diyorlar. Buna da artık takriri sünnet diyoruz ya. Yani... O kadar sözleri, sohbetleri, o kadar icraatları, o kadar yaşadığı cemiyetteki onay anlamındaki bu tür ikrarların tasdikleri biraz bizi merak ettirmesi lazımdır. Yani... Biz arkadaşlar o mübarek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile gökteki yıldızlar gibi yükselttiği, kaliteye ulaştırdığı, en üst kaliteye ulaştırdığı, yerleştirdiği sahabe-i kiram radıyallahu ile yaşayamadık ama onlar biraz merak etmeliyiz, onlara uymaya çalışmalıyız ki sevgili peygamberimizin bizzat kendisi bile erişilmez, ulaşılmaz, Yerine göre Cebrail Aleyhisselam'ın bile miracı hatırlasanız yetişemediği, bir, ulaşamadığı bir yüce peygamber olmasına rağmen Allahü Teala Kur'an-ı Azimü hemen onun mübarek kulağına diyor ki: "Fehbühüda, humuk bak Baksana bu kadar meslektaşları anlattım, şu peygamberden bahsettim, bu peygamberden bahsettim, onları görevlendiren benim, onlar şöyle olaylar, böyle hadiseler yaşadılar, bir sürü tecrübeleri var. Sen ne onlardan sonra aynı şey yapan? O yolu sürdüren ama en üstünlerde olsa nihayet aynı iş yapan bir mübarek elemanımsın bir mübarek peygamberimsin sen de senden önceki peygamberlerin yoluna izine çizgisine gir onlara iyi uy aman benim sevgili peygamberim diyor Allahu Teala Hazretleri tabi daha önceki ağır sınavlar geçirmiştin. Nemrud'un ateşine düşen İbrahim Aleyhisselam'ın hasbi Allah diyerekten sadece Allah'a yapışmasını örnek olarak sevgili peygamberimizin önüne koyuyor. İşte çocuk ve bebek katili Firavun gibi gelmiş geçmiş en azgın devlet Başkanlarından en acımasız, en merhametsiz, en azgınlarından birisiyle yaka paça olmuş bir mübarek ha Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselam ikilisini, o muhteşem ikiliyi anlatıyor. Ve ve ve anlatıyor. Ondan sonra da alta kayıt düşüyor. Biz de bu kaydın kenarından bu işe şöyle bir göz kırpmamız lazımdır. Bismillah. Fas bir. Kemal sabara, ülül azmi mine rusül. Ey benim mübarek peygamberim senden evvelki kalite peygamberler gibi sende sabret, sabret, fas bir dayan, yutkun katlan, göreyim seni.'' geri sayma, gevşetme, ihmal etme. Yani bizim vadimiz, bizim programımız gecikti veyahut da efendim Allah-u Teala beni ihmal etti gibi haşa düşünme. Yardımımız yoldadır, desteğimiz sendedir. Ama biraz dişini sık lütfen. Biraz dişini sık. Keme <gülüyor> sabara. Sabrettiği gibi, dişini sıktığı gibi, katlandığı, yutkunduğu gibi, direndiği, dayandığı gibi ülül <gülüyor> azmimine resul peygamberlerden Peygamberlerden o dirençli azime sahibi yani muhataplarına hiçbir şekilde düşmanlarına boyun eğmeyen, nefse boyun eğmeyen, şeytana boyun eğmeyen, tabiat şartlarına, hava şartlarına boyun eğmeyen, hele o azgın düşmanlara kesinlikle boyun eğmeyen, tekliflere ve tehditlere karşı hiç yılmadan, etkilenmeden allahu Teala Hazretleri adına çalışan, çabalayan ve bayrağı Bayrağı hedefe diken ve asan o güzel peygamberlere uy onları örnek al diyor ya yani gerçi bu sabır noktasında benim konum o olmamakla birlikte ben özellikle yaşadığımız Türkiye'de ve dünyada Müslümanların şu anda ağırlık olarak sabır kanalında olduğunu düşünüyorum. Tabi şükredecek sayısız nimetler içine gömüldük o ayrı bir konu ama yani gerçekten allah Teala Hazretleri'nin bize arz ettiği bizden beklediği bir Rabbimiz olarak Mümin bir kulundan beklediği ortamın oluşmadığı bir dünyada yani Müslüman kitleler olarak şahsımız, ailemiz, cemaatlerimiz, cemiyetlerimiz, Müslüman topluluklar, ülkeler görüyorsunuz ağırlık sabır imtihanındalar. Bir savaş başlamadan öbürü devam ediyor. O daha yaralanmadan ikinci efendim işgaller, üçüncü işgaller peşinden geliyor. Efendim biz e, Bosna Ersek'teki e, affedersinin e, ırz-namus yağmalaması ve tecavüzünden böyle o çığlıklar daha kulağımızdan dağılmadan Ebu Gureyp hapishanesi açılıyor. Tabii Çeçenistan'ı unutturdular bugün. E, belki siz de dualarınızda bile tembellik ediyor. Oradaki... Kafkas dağlarındaki inleyen mücahitleri, Müslümanları, yok yok sol efendim yetimleri, dulları, o perişan insanları tankın arkasına çıplak vücutlarıyla bağlanıp parça parça edilen o insanları unutmuş olabilirsiniz. Ama hala oradaki o büyük mücadele sürüyor. Bunun sizde en azından savaş bitmediğine göre farkındasınızdır umarım. Arkadaşlar oradaki insanların yaşadığı ortamlardaki sabırları, Ağır imtihanları yani ki orada da benzer bir e, olay söz konusu sadece dağdaki mücahitlerin cihadı değil evdeki annelerinin bacılarının da ırzına e, azgın Moskov zalimleri e, kirletme ve e, taciz ve yağmalarla onları sıkıntıya sokuyor yani. Dertlerin biri bitmeden öbürü başlıyor, öldürmelerin daha kanı kurmadan ikinci bir ölüm, birinci gözyaşı kurmadan ikinci bir gözyaşı yani kainata böylesi bir furya sürüyor nedir nedendir o da apayrı bir ders konusu, apayrı bir muhabbet mevzu yani apayrı bir konuşulacak konu sevgili kardeşlerim ama yani Sabır imtihanında daha ziyade Müslümanlar öyle gözüküyor. Allah'ın yoğun bir nimet yatırımı yaptığı ve yağdırdığı işin şükür alanında olanlara da selam olsun ama yani siz de şu ayet kerimeyi yeri gelmişken sevgili peygamberimiz önceki örneklerinde Allahu Teala Hazretlerinin sabrı kendilerine arz ettiği sunduğu ve onlardan böyle bir şey beklediğini kendilerine bildirdiği gibi bize de Aynı şekilde Sure-i Müttesir'de Fasbir Keme ül azimine bir bize yansıyan kısmı ismiyle Veli Rabbike Fasbir. Eee sen de ey benim mübarek Müslümanım Rabbin için bak. Rabbinin hatırına sen de sabret. Gerçi bu ayet-i kerime Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indiği için tabi olarak bu ayetin muhatabı odur. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'in müminleriyiz. Bu ayetler bizde de ilgilendiriyor. Biz de bu mübarek ayetlere göre ayakta durmaya çalışıyoruz. Duruşumuzu, yürüyüşümüzü değil mi? Ağlayımızı, ağlamamızı, gülmemizi, vermemizi, almamızı, bütün iş ve icraatlarımızı mümkün mertebe. Nefsimizden koparabildiğimiz kadar, şeytan aleyhilaneden sıyırabildiğimiz, kötü tesirlerden de kurtabildiğimiz. Azade olduğumuz kadar biz de aynı şeyleri yaşamaya çalışıyoruz. Allah Teala Hazretleri bakın her birerinize veli rabbike fas bir teker teker sanki. Yani e, cemisigalar da var ama benim dilim ucuna en kolay geldiği için bu iki ayet-i kerimeyi önümüze koymayı uygun gördüm. Rabbinin hatırına bakın arkadaşlar. Rabbinin hatırına sabret. Sen benim Müslüman elemanımsın. Nasıl o yüce insanlar, peygamberler, erenler, evliyalar, ulema, meşayih, gaziler, şehitler zor ortamlardan geçtiler değil mi arkadaşlar? Hele de şehitlerin şehit olması hemen bir çırpıda olmadı. bir eziyetler sonrası öldürülenler de olmuştur. Sen de Allah için sabret, fakirliğine sabret, hastalığına sabret, savaş şartlarına sabret. Yani bu sabır kuru kure olması lazım. Yok, kuru kure böyle yut da yok. Sabrederken aynı zamanda işte yapacağız. Yani bir tarafa yığılıp kahretmiş birisi gibi. Yani şişenin dibinde derdini alkolle bölüşen birisinin sabrı gibi değil. Haşa veya kenarda bir yere çekilmiş. Cigara dumanları altında kendinden geçmiş bir kendisini salmış birisinin sabrı gibi de değil haşa. Ya hiçbir iş elinden gelmeyen acizliğe imza atmış birisinin kenara köşene yığılmış sürekli içinden için için, için erimesi gibi de değil. Hem iş yapacağız hem sabredeceğiz. Bakın öyle yok. Yani yattığımız yerden sabretmek yok. Hem iş yapacağız hem sabredeceğiz. E, bunu nereden anlıyorsun nereden çıkartıyorsun derseniz hep beraber İstesenin gelin Kur'an'dan aynı ayeti beraber çıkartalım. Buyuruyor ki sevgili Allah'ımız bismillah ve in tasbiru ve tettaqu. Fe inne zalike min azm umur. Bir, aynı ayet bu ayet-i kerime sureyi sonlarından, Sondan ikinci sayfasından diyor. Bir de ortalara doğru geçelim. Orada da bismillah ve in tasbiru ve tettaqu. La yedurrukum keyduhum şey'en İn Allah bime yaameluna muhit. Bakın. Mevla diyor ki sabreder ama yok. Sabretmekle kalmaz. Yine takva olur. Emirlerimi yerine getirir. Yasaklarıma, günahlarıma düşmemeye çalışır. Peygamberimi güzelce izler. insanlara emri bil maruf, nehyani münker, davet, tebliğ, hizmet, hürmet, muhabbet. Yine de böyle üzüntülü şekilde gözyaşıyla da olsa cıvıl cıvıl bir gayretin içinde olursanız diyorum Mevla. Ben de Allah olarak söz veririm. Ha kulun zor zamanda da e, dediklerimi iyi takip etti. Kolay zamanda zaten yapıyordu Ben bu kulumu bırakmayayım. Ben bu kuluma yardım edeyim. Ben bu kuluma ikram edeyim anlamında Mevla'nın sizden razı olacağı ve ikna olacağı güzel bir gayretten de bahsediyor. Bak sabreder bir virgül atıyoruz. Bir de takva üzere yaşarsanız. Ne yapalım düşman böyle bastırdı böyle bindirdi böyle kaydetti böyle fişledi böyle şişledi efendim şunu etti bunu etti gibi bu zamanda bu zeminde sen benim ortamı bilmiyorsun efendim e, cami kuşusun sizin muhitiniz sizin semtiniz geldi bizim buralar şuralar şu ülke bu ortam gibi insanlar eğer işi bırakırsanız oho mazeretin bini bir para herkes bulunduğu e, ortamı bir mazeret nedeni olaktan Önünüze koyuyor zaten. Bunda çok başarılıyız. Mazeret üretme de başarılıyız. Yani şikayette başarılıyız. Ama etmek için bir işi sonuçlandırmak için bize düşeni yapmakta başarılıyız zaten. İnsanlarla toplantılarınızda dikkatinizi çekmiştir. Herkes ortaya şu soruyu soruyor ortalama. Yani birazdan Müslümanlar tokatlanmışsa biraz daha böyle kurumsal zayiatlar yaşamışlarsa bu emlekette böyle şeyler oldu. Başka ülkelerde oluyor. Bu olur. Olmasa ama oluyor. Bu işin sonu ne olacak şimdi ne olacak gibi herkes e, ortaya bir soru soruyor yani bu ortamda benim işim nedir diye soran yok herkes tribünden izliyor. Ve bu maçın sonunu merak ediyor. Ya bu maç eğer hepimiz ilgilenilen bir maçsa e, tribünden insan sağa lazım. Beraber koşturması lazım. Onun için allah Teala Hazretleri kuru kuruya sabırdan, kenara köşeye yığılmış acizlikten ve kendisini dışlamaktan, kabuğuna çekilmekten uzet modeli bir yaklaşımdan kesinlikle yana değil. Ne diyor Mevla ne buyuruyor? Bir de diyor takva üzere olacaksınız ha o zaman. La yadurrukim keydühüm şey'en. Yani düşman bastırdıkça biz Allah'a yapışmamız gerekirken düşman üzerimize geldikçe biz Allahu Teala'nın farzlarına, vaciplerine, sevgili peygamberimizin sünnetlerine, edep ahlak noktasında neler yapması gerekiyorsa, daha çok Allah'ın beğendiği şeylerde imzamızı çoğaltmamız gerekirken insanlar taviz taviz üzerine neredeyse farzları bitirdiler şimdi sıra imana geldi. İmana bile zarar veren açıklamalar, demeçler, mecbur olmadığı halde konuşmalar duyuyorsunuz insanlardan. Yani bu hiç bize uyar mı? Hiçbir Müslümana yakışır mı arkadaşlar? Yani düşman vurdukça, hani biz düşman bastırdıkça, şartları aleyhimize oldukça allah Teala Hazretlerine doğru açılmamız, Mevla'ya daha çok sarılmamız gerekirken onun yardımını, desteğini, bizimle ilgilenmesini, bize sahip çıkmasını sağlayacak neler varsa sebep olarak Allah'ımızın önüne koymamız gerekirken yani... Böyle başkalarının bizi eleştirdiği, alaya aldığı, efendim böyle gamzeyle, kaşla gözler, rumuzlarla ezmeye çalıştığı, maddi manevi, efendim baskılarla e yıldırma politikası izlediği ortamlarda, biz tutarda yani... E öncekinden daha berbat olursak, bir önceki günümüzden daha gevşetirsek, bir önceki sıkılığımızı bugün yani bir zamanlar listesine alırsak, yani o zaman Allah da bizi terk eden arkadaşlar işin aşcısı budur. İmam Rabbani Allah rahmet eylesin, yüksek makamlar versin bütün önderlerimize. Biliyorsunuz yani erişilmesi, ulaşılması çok zor ulama, meşayih Allah dostlarından birisi de odur. Yani Hinduların ülkesi olan Hint Yarımadası'nda büyük gayretle tek başına mektuplarla, özel sohbetlerle, toplantılarla bir ülkenin kaderinde elhamdülillah allah Teala sevabı olarak çok büyük şeyleri imza attırmıştır. Ve küfür devletini İslam devleti yapmış. Yani allah Teala'nın sevmediği icraatları ayakaltı, sevdiği çalışmaları baş tacı yapacak bir e, mollalık yapmıştır, bir Sofuluk yapmıştır sıradan basit bir derviş değil e, nefsini deviren ve kötü şartları da üstüne deviren önce nefsinin yaramazlıklarını ayıklayan e, nefsini ayak altına alıp ayakla bas. Nefsi hakka gidelim, cemali ba seyredelim çok iyi yaşamış. Daha sonra kendi nefsini devirdikten sonra başka putları da devirerek yerine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın baş tac edildiği güzel bir hayatın tesisine tesisini sağlamıştır elhamdülillah. Bu mübarek işte o e, sabırlık dönemlerinde hapiste e, epey bir süre tabi zor Hapis şartları, ilkel hapis şartları şimdiki modern değil. İnsanlar şimdi hapishanelerde fazla rahattan şikayetler. Tabii suçu işledin, oraya girdin. Yani normal bir adam değilsin hani böyle iftiraya uğrayan, mazlum, mağdur, biri mahkum olsan tamam senin hakkında bir şey söyleyelim ama... Yani yapacağını yaptın katilsin hırsızsın ondan sonra efendim bir sürü efendim insanlara sıkıntı verdin piyasayı dolandırdın bir yerlere batırdın yani berbat bir adamsın ki zaten kimliğinde bir berbatlık var. Bu berbatlığa rağmen mevcut şartlarda o kadar yemeklerin güzel içmeklerin güzel bir de hatta özel şahsa özel odalar ve koğuşlara bile insanlar çığlık atıyorlar yani ellerinden gelseler oralarda ...yerle bir edecekler, yani çok daha modern ortamlar ıı, talep edecekler ki eski hapishaneler, oho... Apteste aynı yerde alıyorsun aynı yere bozuyorsun yani getir, getiren yiyecekler ölmeyecek kadar bir şey o da köpen aslında yenilecek gibi değil yatak ne gezer otların üstüne şiltelerin üzerinde kıvranıyorsun böyle zor zamanlarda bile harıl harıl oralarda bile çalışmış böyle el altından böyle etkilediği gardiyanlarla mektuplar göndermiş ve zor zamanda Müslümanın Böyle düşman baskılarının, yağmaların olduğu ne bileyim hapislerin, zindanların, sövülmenin dövülmenin, kovulmanın, sürülmenin böyle tacizlerin yoğun olduğu ortamlarda Müslümanlara neyi öneriyor biliyor musun? Yine bu mübarek e, Kur'an-ı Azim-i Şan'dan, hadis-i bir birikim, bir süzme, bir macun gibi sunuyor diyor ki aman aman diyor göreyim sizin ağlamaklı olaraktan bol Kur'an-ı Kerim okuyun. Zikrinizi çoğaltın bir de diyor bak zikrinizi çoğaltın ağlamaklı sesli ağlayarak zaten o ortamdaki insan kolay ağlar ağlayarak Kur'an-ı Kerim veya ağlamaklı Kur'an-ı Kerim okuyun bir de namaz kılarken e, namazdaki Fatiha'dan sonra okunan kısma bam mı sure diyoruz ya yani bam ekleme sure oranından bir müstakil parça veya da damma ayet de olabilir. birkaç ayet iki üç ayet veya uzunca bir ayet ekliyoruz. O kısım uzun tutun diyor. Yani Allahü Teala görsün ki kulum bir imtihan geçiriyor. Evet ama zikre sarılıyor. Kulum bu imtihanda böyle ağlayarak benim kitabma sarılıyor. Kulum evet zor anlar geçiriyor. Görüyorum izliyorum benim zaten programda vardı bu. Ama Kulumu görüyorum ki namazda böyle hemen yat kalk işi yapmıyor, namazda böyle huzurumda bükülüyor, boynu bükük, uzunca duruyor, secdelerde rükuyularda böyle biraz fazlaca ihtimam gösteriyor. Ha kulumun bu sıkıntısını giderelim desin Allahu Teala. Biz arkadaşlar zoru gördü mü? Bırak uzun namaz kılmayın, namazın kendisini kılmıyoruz. Ve bir de bahane de hazır. Kur'an-ı Kerim'e 24 saatin canına okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bir ayetlik bile nazar kılıp elimize değmeden yatağa girdiğimiz oluyor. Zikir ne gezer ne gezer. Namazın tesbine zaten camide kalanlar azaldı. Yolda giderken çekerim diye çıkan adam 33 süpan Allah bile Allah'a çok görüyor. 33 bin çekmesi gereken 33 süpan Allah bile mevlaya çok görüyor. Nerede? Ne gezer efendim? Sevgili Peygamberimizin Mekki Mekke, yi, Mekke yi Mükerreme'de e ezildikleri dönemde. Yani maddi izzetlerin altısı olduğu manevi izzetler her zaman onlarla beraber. Onlar aziz kimseler ama maddi azizlik bakımından can özgürlükleri yok, mal özgürlükleri yok, dini özgürlükleri yok. Her şey bile sıfırın altında dondurulmuş. Yani son derece mağdur, mazlum, mahkum, sıkıntılı bir ortamdalar. Bir de üstüne üstlük Peygamber Efendimiz hareketin lideri olduğu için e, cemaatin problemleri ona gelince Peygamberimiz iki kere yıkılıyor. Bir zaten... Hareket adına bir sıkıntısı var. Kendi adına bir sıkıntısı var mübarek Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Bir de kendisine e, güvenerek Allah yoluna dizilmiş olan ve fakat e, kendilerine malları hususunda, canları hususunda, dinleri hususunda fiilen yardımcı olamamanın ezikliğini yaşadığı bir ikinci yükü daha var sevgili peygamberimiz. Onlardan birisi de e, böylesi sıkıntılı, acıklı bir ortamda. Koşa koşa gelmiş peygamberimize. Ya Resulallah işte müşriklerin bize yaptığı işkence yetmiyormuş gibi şunu yaptılar, bunu ettiler. Bir de oğlumu kaçırdılar. Nerede olduğunu bilemiyorum. baştan ne geldiğini bilemiyorum. Lütfen bana yardım edin veya ne yapmam gerektiğini söyleyin diyor sevgili peygamberimize. E, peygamberimizin askeri yok. Peygamberimizin böyle yüksek bir para gücü yok ki parayla eserini kurtarsın. Normal işte Abdullah ile Amine'nin. Allah katında bütün insücün ve meleklerden daha itibarlı kıymetli ama bir yetim işte mübarek efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir şey yapamıyor fakat diyor ki yapacak bir şeyim yok ancak evladınızın e, esir edilen evladınızın kurtarılmasın mense iki şey teklif ediyorum bakın peygamberin olarak bana konuyu getirdin e benim şimdi elimde asker yok gideyim baskın yapayım kurtarayım Ondan sonra param yok gideyim fite vereyim kurtarayım yavrum yapacak bir şeyim yok ee, ben gözü kara militanca bir dalış için sizi göndersem bunu yaparsınız ama ona da Allah'ın izni yok. Yani böyle sevgili peygamberimizin etrafındakiler ölümü bir çekirdek gibi görüyorlardı. Gerçekten ölüm onlar için ölememek sıkıntıydı ya Allah yolunda ölememek sıkıntıydı. Bu savaşta ölemedim, bu savaşta ölemedim, bu savaşta ölemedim. Ne olacak benim halim yatakta böğürerek mi öleceğim diye üzülüyorlardı. Vallahi öyleydiler. Bunların en ünlüsünü söylüyorum ben size. Ee, i̇lk genel kurmay başkanımız olan Halid bin Velid. Yani peygamberimizin Allah'ın kılıncı diyerekten Seyfullah da isimlendirdi o kalite. Oho girdiği savaşların sayısı belli değil. Kazandığı savaşların maşallahı var. Hiçbir savaşta Mağlup olmamış Allah'ın hikmeti Hazreti Ömer artık herkes Allah'ın yardımını e, ve kendi gayretlerini e, unuttular insanlar diyerekten hep Halit'ten biliyorlar bu galibiyeti diyerekten bir defasında e, biliyorsunuz Mezopotamya bölgesine gittiği bir savaşta daha savaşın en kızgın ortamında e, nefes nefese Hazreti Ömer'in elçisi gelmiş demiş ki e, halifenin fermanı var. Ordu komutanlığından, genel kurmay başkanlığı artı o savaşında özelde komutanlığından azledildiniz. yerinize filanca tayin edildi. Yani savaşın en kızgın ortamında azledilmiş mübarek Halidipli velid, zeyt Allah'ın e, Seyfullah'a diyebildiğimiz o mübarek zat. Niye? Artına da özürle şehr düşmüş demiş ki Halit, evladım yanlış anlama. Senin ne kadar kalite birisinin olduğunu biliyorum İslam'a neler kattığını biliyorum İslam'dan ne büyük şerefler elde ettiğini sence malumdur ama demiş bak millet artık her konuda her girdiğin savaşta bir numarasın ya senin girdiğin savaşta yenilmek yok artık Halit varsa bu savaş tamamdır diyorlar İnsanlar Allah'ı unutur oldular kendi gayretlerinde iç gözlerine, gözlerine gelmez oldu. İşi senden bilirler de Allah'a daha çok unutulur korkumdan seni azlediyorum. Yine başımın tacısın. En yakın zamanda yine aynı hizmetlere vereceğim gibi böyle bir değişik bir jestte uygulamış Hazreti Ömer'in yakışan bir yaklaşım olarak. Bu mübarek arkadaşlar bakın ölümden kaçmak ne demek ya? Yani Resulullah Efendimiz şöyle bir göz kırpsaydı Mekke'deki her bir kadın, çoluk çocuk e, her tarafta böyle intar eylemleriyle Mekke'nin altın üstüne getir, yaşanmaz hale getirirlerdi. Ben bu intar eylemleri olur olmaz diye fıkhen ve fetva'yı bunu söylemiyorum. Hayır, benden böyle fetva beklemeyin. Bu frekansta fetva işlerine Mehmet Talu abi bakıyor. Ben sadece bir sohbet olarak da bunu söylüyorum. Aman ha yani hoca efendi intar işini karşı oldu, intarı onayladı. Yani intar dalışları var ya böyle bir şey. Ben bu konuda yani ben fetva vermiyorum. Sadece sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselamla birlikte savaşa katılan. Uhu tarbindeki manzaraları iyice okuyun, gidin, bakın evinizdeki İslam tarihine bakın, Diyanet'in hazırladığı siyere bakın, o Diyanet başkanlığından ödül almış uluslararası efendim camiadan ödül almış Asım Köksal Hoca'nın İslam tarihine bakın, orada görürsünüz sevgili Peygamberimize harbe giden insanlar Peygamberimize ok isabet etmesin diye o mübarek adına önüne atlayıp gözlerinin oklandığı Kollarının ağaç budanır gibi doğrandığı, burunlarının efendim kesildiği, peygamberi kurtarma adına ne akıl almaz böyle efendim canlı kalkan vazifesi yaptıkları tarihen sabit bu kaynaklarda var. Böyle bir aşık Allah Resulü yaşasın adına kendisini doğrattırmıştır. bunda iyi düşünmeniz lazımdır. Yani dini bin İslamiyet adına kurtarılması gereken vatanınız adına... Yani birileri göğüs göğüsle çarpışacak güce sahip değilse karşının efendim kitle imha silahlarına karşı elinde bir tane kaleşin kofu varsa üzerine efendim gelen tanka karşılık elinde basit bir efendim uzun namlu silahı varsa bunun yani artık tankın altına girip de vücudundaki pimleri çekip o tankı tahrip etmekten parçalamaktan başka çaresinde bir düşünür varsa eğer. Yani hiç Filistin'le, Ar Filistinle savaşıyla e İsrail Savaşı'nda Filistin'le İsrail denk mi? Yani koca Rusya acımasız bir ülkeyle e, Çeçenistan'daki yurdunu kurtarmaya çalışanlar denk mi? Yani bütün dünyayı kasıp kavuran alemlerin Rabbi gibi davranan bir azgın emperyalist Amerika ile arkadaşlar değerli dinleyenler ve sevgili kardeşlerim hiç böyle zavallı mazlum Irak halkı denk mi? Yurdunu yuvasını kurtarma noktasındaki o gayretleri sahip etmeye çalışan denk mi? Tabii ki karşıyı acıtacak Karşının bile zayıf noktasına basacak ve bağırtıracak. Taciz edip onu e, çıkartacak. Değişik efendim taktikler denemek zorundasınız. Canım feda. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben zaten çantada kekliyim. Ben zaten fedayım. ki ebi ve ümmi ya Resulallah. Tamam mı? Yani şimdi Allah yolunda peygamberimiz bir göz kırpsaydı Mekke'ye mükerrem erken konu o. Sabır ve şartlara sadece kuru kuruya sabır değil, iş yaparak sabretmek ki bugünkü dünya Müslümanların da böyle bir pozisyonda ve durumda olduğunu söyledim zaten. Şehadet arayan, ölüm arayanlardan birisi de Halid Efendi Velittir radıyallahu efenimiz. Bütün savaşlarda ilk genel kurmay başkanımız olduğunu söyledim. Daha sonra efendim peşinden bütün savaşlarda galip geldiğini evvel Allah söyledim. Ve gerçekten arkadaşlar o kadar çok yaralanmış ki kendisini yıkayanlar söylüyorlar. Bir el basacak kadar vücudunda yani çizilmedik, yaralanmadık yeri yok. O kadar çok savaşa girersen ayağınızın altından bile yaralırsınız. Almış her tarafı yaralı. Bu mübarek insan bakın serzenişini, dertlenişini ve Allah'tan ötürü sızlanışını size okuyorum ben. Yatağında ölmüş maalesef ve... Ölüm döşeğinde yatağında sağa sola büyük acılarla üzüntüden dolayı acılarla kıvranırken Allah'ım demiş her an şehadet aradım girmediğim savaş kalmadı Halit kulunun sonu bu mu olacaktı yatağımda özür dilerim onun sözü olduğu için söylüyorum estağfurullah ile söylüyorum yani yatağında develerin böğürdüğü gibi yatağımda mi bölecektim. Ben böyle mi ölmeliydim gibi şehit olamamanın bakın Allah yolunda ölememenin üzüntüsünü yaşıyor insanlar ya biz Allah yolunda ölmeyi bırak olmamanın üzüntüsünü sabah namazını kılamamanın üzüntüsünü yani basit bir e, fotoğraf kaşa altında imza filancelerin mezunu diyerekten yani verilecek o e, kağıt parçası ve onun içeriği uğrunda e, Kabak çiçeği gibi açılışımız, soğan soylu gibi soyluşumuzdan dolayı böyle bir üzüntü bile yaşamıyoruz. Yani ne yapalım? Zaman bunu getiriyor. Elimde değil. Engel olamadım. Bu kadar becerebildim. Yani insanlar birkaç dağarcık ilim adına, birkaç dağarcık tecrübe adına, birkaç dağarcık birikimler adına koskocaman dinin altından girip üstten çıkıyorlar. Bundan rahatsız bile olmuyorlar. Arkadaşlar bakın. Sevgili Peygamberimiz otur ortamlarda kendinden öncekileri örnek almak onu konuşuyorum. Peygamberimize bile bu önerilmiştir Aleyhisselatü Vesselam bizden evvelki kalite atalarımızı kalite selefi salihin diye bildiğimiz Allah Teala Hazretlerine karşı yapılması gerekeni en iyi biçimde yapmış. Bir de yaşadığı varlıklara karşı birlikte olduğu insanlara ve kainata karşı yapabileceği şeyi en iyi biçimde yapmış. İnsanları örnek alıp onlara iktida etmek, ittiva etmek, onların çizgisinden akıp gitmek, müminlerin yolunu bırakmamak değil mi? Adamcağız gelmiş peygamberimize bir daha onu geri çekiyorum kaseti bir daha sarıyorum. Ya Resulallah evet durumumuzu biliyorum durumunuzu biliyorum ama yani işkencelere katlandık yine katlanacağız fakat bu sefer yani oğlumu da kaçırdılar. Başına e, gelecek şeylerden endişe duyuyorum. Bu konuda ne yapabilirim, siz ne yapabilirsiniz, bana bir şey önerebilir misiniz diye kibarca gelen o sahabe-i sevgili peygamberimiz demiş ki nasıl bir tavsiye beklersiniz siz? Hareketin başındasınız. Yani bütün Müslümanların emanetini Allah severmiş diyelim veya bir vakıf başkanısınız, dernek başkanısınız veya e, bir savaşta komutansınız. Eraatınız veya hatta çalıştığınız neyse bir sorun getiriyor veya bir fabrika işletiyorsunuz. E zaten siz o fabrikanın kapanmaması için bir savaş veriyorsunuz. Bütün gayrimenkullerini sattınız, bindiğiniz o kalite arabayı satıp basit bir e, araca bindiniz. Ama yine fabrikanın kapanması noktasına kadar iş kriz ortamında perişansınız. İşçiniz geliyor, evde çoluğunun çolunun mağdur olduğunu, perişan olduğunu söylüyor. Kirayı veremediğini, sokağa atılacağını söylüyor. Siz babacan bir patronsunuz böyle canciğer gelenin sorunları içleyen böyle adam sendeci değil de adam bendeci bir politikaya sahipsiniz. Nasıl olursunuz? Yıllardır beraber çalıştınız. Çok da gözünüz gibi sevdiğiniz saydığınız bir elemanınız. Ağlayarak dertler anlatıyor. İşte evliliğine haciz geldiğini, e, kirayı veremediğini, çalı çocuğunun mağdur olduğunu efendim faturaları ödemediğini, doğalgazın elektrinin kesilmek üzere ve kesildiğini söyleyen bir acıklı tabloya karşı bir şey yapamamanın ödeyemediğiniz maaşlardan dolayı bir şey yapamamanın psikolojik bunalımını yaşamaz mısınız? Aslında var ya arkadaşlar zor zamanlarda yönetici olmak akıl karı değil. Vallahi imam olacağına cemaat ol. Şeyh olacağına mürid ol. Başkan olacağına ne bileyim e, halk ol. Zaten önümde var bir hadis-i şerif. Onu size arz edersem o zaman daha iyi anlayacaksınız. Yani patron olacağına işçi ol kriz ortamında sevgili kardeşim. Yani hiç olmazsa ucucuna geçinirsin. Patronun aklını da yiyecek kadar kafanı da yiyecek kadar bazen aileni bile yiyecek kadar dengen bozulabilir. Sefaköy'de biliyorsun ünlü bir tekstilci kendi geçen sene herhalde oldu biliyorsunuz olayı eşini çağırdı önce eşini vurdu. Daha sonra çocuğunun çağırdı çocuğunu vurdu en son kendisine vurdu bakın işi götüremiyorum benden sonra yaşarsanız perişan olursunuz ben bittim ben battım işte faizler gırtlağıma çöktü her şeyimi kaybettim senin haberiniz yok evladım ne yapayım başka çarem yok Tanrı beni bağışlasın siz de beni affedin diyerekten ağlayarak en sevdiği aile parçalarını öldürdü daha sonra kendi kafasına sıktı kendisine öldürdü. Ya hiç yoktan bir fabrika sahip oldun yani yine şimdi hiç yoka düşün yine verirme sabretmek lazım. Bu tür olaylarda yani ancak insan harplerde Allah için ölür veyahut da bir savaş ortamında Allah için öldürür. Ben e, e, bu ifadelerle ancak bu konuyu işleyebiliyorum. Yani dünyadan sonra başka bir nedenle bile olsa hatta böyle bir namus krizine bile sokulsanız intihar etmeniz doğru değildir. Yani bu işi, bu hakkı bize vermediler. İşte adamca, adamcağızın o mübarek sahabe ikram kiram diye düzeltiyorum konuyu. Peygamberimize sundu konu, peygamberimizi bunalıma soktu. Kolay değil arkadaşa, bu cevap bir düşünün. Sevgili peygamberimiz düşün düşünün, senin için yapabileceğim bir şey yok ama sen şunu yap dedi bak. Ben dua ederim, o başka, sen şunu yap. Ekser la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete billah zikrini çoğalt. Bak, itteqin la takva üzere ol. Yani tüm ale takva takvaya devam et. Allahü Teala hazetlerine karşı saygında, sevginde, hürmetinde kusur işlememeye çalış. Mübarek emirlerine, yasaklarına hassasiyetini koru, kolla. Yani dinde sağlamlığını bir defa iyi koru. Dinde sağlam ol peşinden de özellikle zikir türünden birçok bir zikirler var zikirlerin genel başkanı aslında en üstünü la ilahe illallah'tır biliyorsunuz eftalü zikri la ilahe illallah ve eftalü dua Elhamdülillah. Bazı yemek dualarında uzunca dualar sizi ve ekibinizi böyle şey yaparsa bıktırırsa olur. insanlar tahammülsü, yemeye tahammülü çok da yani duaya tahammülü az olabilir. Rahmetli Hasbi Abdülkerim Hoca İsmaila Camii Şerifi'nin o tombul ve sevimli taşıdığı göbekten daha çok ilim taşıyan kalite müezzini bir hatırasını anlatmış da dua deyince dilim ucuna geliverdi. Böyle lüks bir restoranda birileri onlara yemek kısmı Bu mübarek da artık klasik bir dua var ya o uzunca bir peygamberimizden kopyelenme böyle birleştirilmiş bir dua. Dua tevhidi yapılmış. O mübarek diyor. Elhamdülillah sümme ve elhamdülillahi lezi ve seqana ve Devam ederken yanında o Ünlü bir restoran isimli bir yer. İnsanlar da böyle ona göre tabii biraz daha değerli toplu varlıklı insanlar. Ee, Arkadaşlar biz demiş ki ya hoca ayıp olmuyor mu falan demiş. Yani burada dua yapmamız. Demiş ki Allah'ın nimetlerini yemek ayıp olmuyor da ona teşekkür etmek ayıp oluyor? Yani siz bir yerde oturuyorsunuz, yiyor, içiyor, kalkıyorsunuz. Kalkarken teşekkür bile etmeden ayıp olur ya teşekkür etmek diye kalkabilir misiniz? Direkt gidelim biz ayıp olur teşekkür etmek biz bu nimetleri veren Allah'a teşekkür ediyoruz hem yani de bu teşekkür türünü sevgili peygamberimiz bir nimetten yararlandıktan sonra hangi kelimelerden sözcüklerden oluşturduysa değil mi o tür duayla biz Allah'u u Teala'ya dua ediyoruz niye yani ayıp olsun burası lüks bir restoranmış. burada efendim dua yapmak ayıp olurmuş ne kadar çirkin bir şey yani zikirlerin genel başkanı hangisiydi ondan çıktı söz Efdalu zikri la ilahe illallah ve efde efdalut duai elhamdülillah. Allah, duaların, övgülerin en güzel itirafı, en üst itirafı elhamdülillah sözcüdür. Ya Rabbi çok şükür falan değil. Hapşırınca da elhamdülillah diyeceksiniz. Bazıları ya Rabbi çok şükür, öbürü çok yaşa falan gibi böyle uyduruk, kaydırık sözcükler kullanıyorsun. Ne gereği var ya? Her şeyin bir parolası var. Allahu u Teala'nın Resulü, Hapşırdığınız zaman elhamdülillah deyin demiş bu parola karşı parola askeri çok kısa dönem yaptığım için bu parola karşı parolanın şey tabirlerini bile bilmiyorum ama duyuyordu işte. Efendim peşinden yerhamı ki Allah diyen de karşı parola söylemiş olacak yok çok çok yaşa hayır siz ömür belirlemiyorsunuz. Yani genç öldü, ihtiyar öldü, çok yaşadı, az yaşadı bunlar sizin programınız değil. Herkes vaktinde ölür. Bebek öldü, vaktinde öldü ama bebekken öldü diyeceksiniz. Gencecik öldü diyeceksiniz. Erken öldü yok. Çok geç öldü demeyeceksiniz. Vaktinde öldü, ihtiyar öldü diyeceksiniz. Bir arkadaşımın babası kanserden öldü Allah rahmet eylesin. Onu doğuran ana 106 yaşında yaşıyor. Ya ölmedi gitti diyemezsiniz. Estağfurullah. Yani ne ne yaşında öldü? Bebek yaşında öldü. Erken ölüm, geç ölüm yoktur. Erken ölüm, geç ölüm yoktur. Vaktinde ölüm vardır. İde la Süren doldu mu diyor Allah? Yaratan olarak konuşuyorum diyor. Süren doldu mu diyor Məvle? Hiç oynatmam. Ne ileri ne geri. Ölüm diye çığlık atsan öldürmem, hayat diye kendini yırsan yaşatmam. Vakti geldi mi canına okurum diyor sevgili Allah'ımız. Yani eftalü düa elhamdülillah elhamdülillah diyeceksiniz. Peygamber Efendimiz o sıkıntılı aileye takva üzere yaşamayı emrettikten sonra kendilerine zikir listesinden bir zikir çekiyor ve önüne koyuyor. Diyor ki çok çok yap çok çok yap. Lâ havle ve lâ güç ve yükleniyor. Allah'tan başka güç, kudret, otorite yoktur. Hayırda başarı Allah'ın yardımıyladır. Şerden kurtulmak Allah'ın geri çevirmesiyledir. Gibi manalarda olan çok derin manalı bir zikir. Bu mübarekler böyle bu zikre devam etmişler ama takvada yaşıları Anne baba Allah'a çok güzel böyle açılmışlar. Ailece böyle ağlaşarak sızlaşarak dualar, ibadetler, yalvarmalar, yakarmalar kırla gidiyor tabiri caizse. Herkes böyle parmak hesabı veya tesbih hesabı sayılı sayısız. Bir de ortam şey ya yani sıkıntılı ya onların çektiği zikir müthiştir ha. İdamdan evvel bir insanın kıldığı iki rekat namaz nasıldır? Ondan sonra efendim böyle deprem molozlar altında çığlık atan bir yavrunun kurtulmak için e, SOS verdiği sözcükler nasıl iniltilir Oradaki bir adamın dua zikri nasıldır? Değil mi? Bunun gibi düşünmeniz lazımdır. Yani zor zamanlarda insanın yaptığı ibadetlerin, duaların yani neredeyse insan bir daha o zor anlar gelse de e, öyle bir dua etsem diyor. Ben bir tanıdığımın misafiriydim bir veya bir tanıdıklarımızın olduğu bir ortamdaydım. O evde çok büyük bir dert varmış. İstemeyerek bir olaya şahit oldum. Yani o evdekilerden birisi artık ne kadar böyle bunaldı, ne kadar böyle inledi ki. Ben abdest almak için çıktığımda böyle ses duydum. Kapı aralığından vallahi billahi artık o dua yapan kimsenin şöyle sesini duydum. Böyle nasıl böyle açılmış ki Allah'a elleri böyle tavanın neresi delecek böyle kendinden geçip vaziyette ee, akrabamız yabancımız değil tanıdığımız insanlar. Yaptıkları duada ne diyorlar? Allah'ım duy sesimi artık yani hiç o noktaya gelmiş. Ne kadar yani bunu almış. Ne kadar artık Allah duyuyor. Haşa haşa. Ve hev alimim sudur. O da bunu okumuş bilen insanlar. Hoca taifesinden bahsediyorum ben. Hava münastan değil. Havastan bahsediyorum. Tabi o da biliyor. Gönülde olanı Allah duy, biliyor. Sesini duymaz mı hiç? Ne demek? Ama öyle bir bunalıma girmiş. Öyle bir bunaltıya yaşıyor ki, Duy sesimi Allah'ım. ''Duysesim Allah'ım'' diyerek dua ettiğini duydum. Ya bana bile öyle bir kendisini parçalayarak ya ne istiyorsun derim. Ne kadar sıkıntı var, risk olursa olsun hemen böyle işini görmeye çalışırım değil mi? Yani bir de düşünün, Allahu Teala'dan istiyorsunuz. Zor zamanda işte o aile o problemlerle yoğrulurken kuru kuruya sabretmemişler. Ben onu vurgulamaya çalışıyorum. Kuru kuruya sabretmeyin, iş yaparak sabredin, namazı daha güzel kılın, orucu daha bol tutun, Kur'an'ı ağlayarak okuyun, namazı kıraatları uzaltın, böyle ne bileyim haramlara daha dikkatli titiz olun, gözünüze, gönlünüze hakim olmaya çalışın. Ne bileyim diğer açıdan kul hakkı yememeye, insanları mağdur etmemeye, hem e, mazlumsun bir de zalim olmamaya çalışın. Rahmetlik Mazhar Özman abi dedi, Türkiye'deki Müslüman, bugün dünyadaki Müslüman hem zalim hem mazlum. Rejimler, düzenler, sistemler onlara ediyor Onlar da birbirine ediyor derdi. Yani üst ayaklar, yüksek rakımlı ayaklar Müslüman eziyor. Uluslararası emperyalizm Müslüman eziyor diyelim. Daha boyutlu bir ifadeyle. E, Müslüman da kendi kocaysa avradını eziyor. E, büyük kardeş, küçük kardeş eziyor. Patronsa işçi, işçise patrona madik atmaya çalışıyor. Yani ee, sadece mazlum olsak var ya derdi rahmetlik Allah hemen yardım edecek ya mazluma Allah'ın yardım etmeye yemini var işte medyada çarpıtılarak verilen e, konu da buydu benim işlediğim konu Allah zalimin arkadaşlar yani her türüne düşman her türüne lanet ediyor Müslüman zalime de kafir zalime de siviline de yana da yani her her kalemde her alanda yanlı, e, zulmeden, kasıtlı ve inadına böyle başkalarını ezen, üzen tiplere zaten Mevla lanetiyle muamele ediyor. Hem sadece biz mazlum olsak derdi Allah hemen yardım edecek ama aynı zamanda zalimiz. Üstleri bizi eziyor, biz de aslar eziyoruz. Biz de yakaladığımızın canını yakıyoruz. Arkadaşlar bakın. Canınız yandığı zaman niye can yakıyorsunuz ki? Yani kendi iniltinizin intikamını niye dişleyemediğiniz adamlardan alamadığınız intikamını alt komisyon üyelerinden alıyorsunuz ki? Bakın. Sabır çıplak olarak bir anlam ifade etmiyor. Hem sabır olacak hem eylem olacak. Bu sabırda, bu katlanışta, bu yutkunuşta, bu mevcut şartları göğüslemede aynı zamanda ibadetten hiç böyle rakamsal olarak azaltmak yok. Yani geriye saymak yok. Kaliteyi düşürmek yok. Tam aksine kaliteyi artıracak, artıracağız. Zikirlerimizi artıracağız. Efendim, namazlarımızı artıracağız. Kıraatlarımızı artıracağız. Hayırlarımızı artıracağız. Efendim böyle birbirimiz arasındaki dayanışmalar artıracağız. Yani... ...takva üzere olmak... ...bir, la havle yüklemek... ...iki, sonuç sizi sevindirecek... ...sevgili peygamberimiz... ...birkaç gün sonra... ...yine ziyaret ediliyor... ...o çocuğu kaçırılan, işkenceler gören evlat... ...ellerine develeri alarak... ...birkaç üstelik devede getirmiş... ...yani geri dönüyor... ...arkadaşlar... ...olayı anlatan, anlatan o evlat... ...diyor ki... beni ...bana işkenceden nöbetçiler... ...uyudular birden uyuverdiler verdiler işte. Daha sonra elimi de birileri çözü verdi. Ne uyutanı gördüm, ne çözeni gördüm. Sadece onlar uyurken ben de çözülmüşken develerinde develerine ganimet olarak aldım, kaçtım diyor delikanlı. Arkadaşlar sabır var. Ama iş yaparak bakın bir daha okuyorum o ayeti. Ben kendi kendime gelin güveği olmuyorum. Oradan buradan toplama bir şey de sunmuyorum. Mevla bismillah ve intasbiru ve teteku sabır var. Bir takva var, takva peşinden diyor ki La yedurruhum keydüm şey ya Yakınınız ve uzağınızdan hiçbirlerinin yani düşmanlarınızın hiçbirisinin size zararı olamaz. La yedurruhum size zarar veremez. Zarar veremeyecekler. La yedurruhum keydüm, keytem de kalleşçe yöntemler. Yani mertçe, göğüs göze çarpışma değil. Yani sana bire bir düşman olduğunu söyleme değil. Bakın bu günlerde gü güzel şeyler konuşuluyor. Ya ümmetçi değiliz diyoruz. Biz kulluğa karşıyız. Ümmetçiliğe karşı kulluk bitti. Ümmetçilik bitti diyorlar. Aynı adamlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğum yıl dönümüne denk düşen e, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutlayacağı e, o güllü günlerde belki bir siyasi ortamda Hazreti Muhammed'i öven sözler söyleyecekler. Mert değiller. Yiğit değiller. Yürekli değiller. Adam değiller. Yani desinler ki biz Hz. Muhammed Mustafa bir peygamber tanımıyoruz. Ona inanmanın, onu izlemenin adı ümmetse biz bu ümmetleri de reddediyoruz. Allah diye birisini haşa haşa tanımıyoruz desinler. Allah'a inanmanın, Allah'a Allahu Teala'nın verdiği ödevleri, görevleri yerine getirmen adı kulluksa biz böyle bir Allah'a da, böyle bir kulluğa da karşıyız demiyorlar. O yürek yok o yürek yok bunlarda. Kıytırık laflarla ortalığı bulandırarak yani aşıtmalı savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Eğer bizim bütün ülkemizin marşı, milli marşı, istiklal marşımız olaraktan korkma, sönmez bu şafakları alsanacaksa ki öyledir. Bunu zevkle okuyorum. Zevkle okulmasından yanayım. Sonundaki cümleden dolayı da zaten müthiş vurgunum bu söze ne diyor? Hakkıdır, hakka tapan milleti mi istiklal? Birileri yine... Böyle kalleş ve hain ve hile ve tuzak ve deste peşinde yani adamlar hakkıdır hakka tapan milletimin hak Allah'ın adı hakka tapan bir millet hak olan Allah'a hakka tapan bir millete karşı oldukları için hak olan Allah'a el hakku celle celaluhu olan Allah'a ve hakka tapan bir kitleye karşı oldukları için sırf o Milli marşı da söyletirmiyorlar başka şeylerle filanca falanca marşlarla işte efendim yok birinci yıldı, ikinci yıldı onlarla işi kapatmaya çalışıyorlar. Onun için bu keyit, hile ve tuzak peşinde olan insanlara bakın Allah Teala böyle mertçe, açıkça onların böyle yüzüne vura vura açıklama yapıyor. Allah hakkı söylemekten çekinmez diyor ya ayette, diyor ki Mevla Teala, La ya dur şeyen sen de sabır var, sen de var. Beni memnun etmeye gayret ediyorsun Hab izl yani gerçekten beğendim bir gayretin için nesin o zaman Allah olarak sana söz veriyorum. Onlar istedik hileler, tuzaklar, tezgahlar, fetlazlıklar, derinlikler, hangi derinlikleri ne haltları varsa ortaya koyun ben Allah olarak sana söz veriyorum söz Zarar veremeyecekler. niye? Bir de niyesini açıklıyor aslında. Niyyesini de şöyle açıklıyor. İnnallaha bime ya medüne diyor. Allah onların yaptığı çalışmaları kuşatma altına almış ya. Arkadaşlar bakın. Plevne kahramanı Osman Paşa'mız Rus kuşatmasını yardı. Hem de böyle çok basit bir güçle yardı. Yani Amerikan kuşatmasını yarıyor Irak'taki insanlar. Vietnamlı gavurlar bile yardı Amerikan kuşatmalarına. İflahlarını söktüler. Tabiri caizse Türkiye'de ana bellemek, baba benlemek lafı var, ben onu kullanmıyorum. Türkiye'de çok böyle bir yerlere gelmiş insanlar bile bir takım dindar kitleye bu benlemek laflarını, analarını benlemek lafını kullanlar, İğrenç pislik ağızlarıyla. Ben onları kullanmıyorum. Kullanmayacağım da. Ama bakın Amerikan kuşatması yarıldı Vietnam'da, Irak'ta. Bir çöl operasyonu İran bile alt üst etti onların kuşatmalarını. Bir ara... Elçilik baskınından dolayı olan işte. Rus kuşatmaları yarıldı Afganistan'da. Özgürlük oldular. Ama arkadaşım bakın. Allah Teala diyor ki benim kuşatmamı kim yarabilir ya? İnallah'a muhakkak Allah. Bime yamelüne mühîtu. ifadeye bak. Onların bütün hile, tuzak, tezgah ve çalışmalarını ve bütün gayretlerini Allah Teala diyor ki ben kuşatma altına almışım Allah olarak. Bunu garanti diyorum size. Kuşatmayı biz yardırıyoruz. Arkadaşa bakın düşman üstünde biz çekiyoruz. Biz yıldırım çeken para töner gibiyiz. Bela çekiyoruz. Belaya bayılıyoruz biz. Cüneyt'in eski filmlerinden bir film vardı. Tehlikeye bayılırım diye ya. Cahil günlerimizde. İmati'te talebeken giderdi işte. Yak şimdi öyle şeyler. Arkadaşa bakın biz belaya bayılıyoruz. Tehlikeye bayılıyoruz. Kaşınıyoruz. Yani bir şey gelse diye allah Teala diyor ki, sende sabır var, sende takva var, beni dinlemek var. Aferin kulum, Allah olarak sana söz veriyorum. Onların hile ve tuzağı sana zerrecik zarar veremeyecek Bir, ikincisi, ben onların çalışmalarını kuşatma altına aldım. O kuşatmayı, Allahu Teala'yı onun kuşatmasını, yani gökleri yerleri yarmak mümkündür ama Allah'ın kuşatmasını yaramazsınız. Sorun bizedir Onun için ben hepinize bir daha aynı şeyi hatırlatıyorum arkadaşlar. Bakın, önümüzdeki kaliteleri iyi görelim. Örnek almaya çalışalım ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile Mevla önündeki Adem'e dikkat et. Önündeki İdris'e dikkat et Aleyhisselam. Hepsine salat ve selam olsun. Önündeki Nuh'a dikkat et Aleyhisselam. Önündeki İbrahim'lere dikkat et. Önündeki efendim Musa'lara dikkat et. Onları örnekle al kendine diye böyle bir örnekli öğüt veriyor Mevla. Arkadaşlar biz kendi kendimize yerden Çıkmış bir affedersin hüdainabit bir ürün gibi kendi kendimize gelin güvey olamayız. Önümüzdekilere örnek alacağız. Onlardan bağlantısız olmayacağız. Önümüzdekilere dikkat edeceğiz. Sevgili peygamberimiz bu tür olaylardan çok etkilendiği için Mevla'nın verdiği bu birebir Kur'an'daki nasihatlerden başına bir problem geldiğinde kendi ettiği talebeler sahabe-i kiram bir pürüz çıkartıp moralini böyle ki acemiliklerde peygamberimize çok işkence ettiler onlar. Ama sonra... O, o, o, Peygamber Efendimiz'i burnundan solutturan o kadro Resulullah Efendimiz'i anladıktan sonra işi anladıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Kendilerini parçaladılar arkadaşlar O bir süreç Ama iş olgunlaşıncaya kadar Sevgili Peygamberimiz bayağı çekti İçten ve dıştan Her zaman şunu söyledi Rahimallahu ahi Musa Uziye ek tara Fesaber <gülüyor> uan yani inşallah gibi. Yani kardeşim Musa'ya Allah rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim okuyoruz işte. Orada öğrendiğimiz kadarıyla Mevlana'nın verdiği malumata göre kardeşim Musa benden daha çok eziyet çekmiş ve sabretmiş Allah'ım. Ben de sabredeceğim. Pakistan diyor ki Türkiye'ye Gölce'ye sabretti Türkiye. Yalova'ya sabretti Türkiye. Ada Pazarı'na sabretti, Kaynaşlı'ya sabretti. Ben de bu büyük şiddete sabredeceğim. Tsunami'ye sabretti uzak doğu. ben de sabredeceğim diyor. Yani arkadaşlar bir takım örnekleri önünüz aldığınız zaman moral bulursunuz. Moral bulacaksınız. Dünya standardı yemek, içmek, giyinmek, kuşanmak, kullanmak, rahatlı, huzurlu, keyifli, tıkırında bir hayat anlamında dünya standardı. Neyse artık. Dünyada geçim için diyor sevgili peygamberimiz kesinlikle kendinizden her açıdan daha aşağıya bakacaksınız. Bir peygamber talimatı bu. Yani kendinizden geçimi daha perişan olan, kendinizden daha düşük şartlarda yaşayan, daha garibanlara bakın. O zaman diyor Allah verdiği nimeti çok büyük tutar ve gerçekten o işin farkına varırsınız. Ama diyor ibadette, hizmette, işte ne bileyim ilimde, takvada, ibadette, Allah için çalışmada, çabalamada, çırpınmada, çarpışmada neyse artık manevi açılımda, ahiret yatırımlarında hiçbir zaman kendinden daha aşağıdakine bakmayın. Hep yukarıdakine bakın. Biz tam aksine arkadaşlar yani eğer... Cuma kılan birisiysek yarın günlerden Cuma değil mi? Cuma kılan birisiysek adamcağız ya Cuma'ya bile gelmiyor. Bayramdan bayram. böyle de Müslümanlık olur mu canım diyoruz değil mi? Hele birisi beş vakit namaz kılsa Cuma'lık insanları kınıyor. gitti, teheçtik kılan adamlar var. Üst katındaki teheçtik kılıyor. Onu hiç düşünmüyor. Yani bıyığı olan adam sakallıya bakıp da demiyor ki ya ne güzel peygamber gülü ekmişsin yüzüne. Helal olsun sana böyle fitne zamanında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekil olarak da benzemek çok büyük bir faziletti. Tebrik ederim kardeşim helal olsun maşallah diyeceğine bıyık bırakan adam e, sakalı olmayan bıyığı da olmayan adama diyor ki adamın bir bıyığı bile yok ya diyor. Bu iş midir kardeşim ya? Yarım yamalak örtünen açıklara bakarak hava basıyor. Uzun etekli kısa etekliye bakarak hava basıyor. Kısa etekli biraz dikkatli tertipli bir kızcağız veya gelincaz veya hanımcaz Efendim eğer bir yamuk yumuk yürüyenlere salç olmaya, çamur atmaya çalışıyor. Hiç kimse bir üst dizeye daha güzel, değerli, toparlı, kendisini Allah'a arz etmeye çalışan bir kaliteye benzemeye çalışmıyor. Biz bununla emrolunduk. En üstünlere bakmakla emrolunduk. Fatih'e okurken adam gibi okuyalım. Kusura bakmayın, bağışlayın bu sivri çıkışımdan dolayı. Bismillah. Hepiniz Allah'a şöyle dilekçe veriyorsunuz. Eğer bu Fatiha'yı okuyorsanız, inanarak okuyorsanız, Allah'ın kelamı diye okuyorsanız ve Allah'a ciddi alıyor, önemsiyor ve Allah'ın etkilenmiş, Allah'ın bu sunuşundan etkilenmiş birisi olarak okuyorsanız hep beraber, hep beraber Allah'tan bir kadro talebinde bulunuyoruz. Diyoruz ki Allah'ım benim bu halime bakma sen, benim bu durumumdan memnun değilim, benim idealim ben değilim. Benim örneğim ben değilim, ben benim hedefim değilim, kendi kendimin hedefi değilim. Allahım, ha hedefimi söylüyorum bak. Senden öğrendim hedef. Sıraat en am Allahım kendine nimet verdin, yadırdın. O üst düzey seçkin kullar var ya. Ne nebiyine vasıttıdığı ne ve şu heda ve salih han. Üf üf üf peygamberler benim hedefimdir. evel Allah sıttıklar şehitler, salihler. Arkadaşlar. Hiçbiriniz yerinde saymaya arkadaşlar hak sahibi değilsiniz. Hiçbiriniz Allah'ın verdiği imkanları, Allah'ın verdiği sağlığı, morali, Allah'ın verdiği parayı, Allah'ın verdiği vizyonlarınızı, karizmalarınızı har vurup harman savurma hakkına sahip değilsiniz. Allah'ın verdiği en büyük yatırım olaraktan İslam dinini har vurup harman savurma hakkına sahip değilsiniz. Herkes ileriye sayacak yerinde saymak, geriye saymak değil bizim işimiz. Daha iyiye, daha ileriye, daha güzelek geçen hafta bu konuya biraz böyle temas etmeye çalıştım. Bizden bu bekleniyor. Mevla bizden adam gibi sabır ama icraatlı sabır bekliyor. Özet olarak söylüyorum. İki, Önümüzdeki seçkinleri iyi izlemeyi, onlara iyi benzemeyi, onlara adım adım, arşın arşın yaklaşmayı emrediyor. Herhalde zaman da süren doldu diye bana bir yandan bir emir gönderiyor. Bitiriş noktasında bu ortamı hazırlayan ayet-i kerimenin eee tercüme eden Şerif'le yapıştırılmış meal-i Şerif'inin manasını vereyim. Allahu Teala hasetleri insanların ahirete bu yani bu ayetin tefsirine yoğunlaşmadım ben. Haftanın sohbeti zaten benim konum tefsir değil. Benim konum hadis alemi de diyelim. Hadis hadisleri de değil ama bu hadisleri bu ayet-i kerimelerle bakın görüyorsunuz birleştirerek bu işi en iyi yapanlardan örnekler vererek bu işe en yakışanları önünüze koyarak e, kendi ses tonum, anlatış ve sunuş uslubum dahilinde bir sohbet yapıyorum. Adı haftanın sohbeti. Tamam. Allahu Teala Hazretleri bakın buyuruyor ki insanlar huzuruma zümre zümre grup grup gelecek. Herkes grup grup gelecek. Gelecek gruplar hakkında açıklama yapmayacağım. Ben sadece grup liderinizi iyi tanıyın ve iyi takip edin diyeceğim arkadaşlar. Değerli dinleyenlerim, sevgili kardeşlerim, Müslüman canlar, kardeşler. Yani grup liderinizi, hareket liderinizi peşinden kiminle Allah'ı bulacaksanız, kimin peşine takılarak Allah'a gidecekseniz, dünyadayken de inanç olarak, bakın, niyet olarak mümkün mertebe, slogan olarak, işlem olarak, her türlü hareket-üskanat olarak o liderinize iyi takılın, iyi tanıyın, iyi takip edin. Yevm ismelle yevmen ed'u kullu'enâs biimâmimhim biz o gün diyor herkesi dünyadayken takıldığı kimselerle çağıracağız o kadar takıldığı kimseler uyduğu kimseler önder edindi başkanımsın reisimsin üstümsün büyüğümsün abimsin bir tanemsin deyip artık hangi dilden hangi adresten hangi sözcüklerle bu işe sahip çıkıyorsanız Takıldığı liderlerle önüme alacağım diyor Allah. Hazreti Muhammed'in ekibi gelsin. Ben o ekide bu dönemde vilanca hocayı beğenmişim. İtikat, niyet, amel, ahlak, şekil, şemal, iş, icraat, harekat olaraktan beğenmişim. Bu mübarek hocayla ben demişim kol kola girersem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkıyla yolunu yaşatır bana. Onlarla birlikte bir dayanışmayla bu bozuk zamanda, bozuk çağda tek başımda ayakta kalamayacağıma göre Bismillah ve ve birr ve takva ayet-i kerimesi gözüme gözüme baktığına göre takva yaşamak isteyen, iyi Müslüman olmak isteyen yalnız kalmasın. Müslüman kardeşlerinden bir karış ayrılanın boynundan İslam bağı çekilir o adam artık bağsız. Kusura bakmayın ağır bir laf söyleyemeyeceğim için öyle bırakıyorum. Bağsız kalmış olur. Bağsız. Onda İslam'ın otoritesi yok artık şeytan ona diş geçirir. Artık başka şeyler onda otorite olur. Free takılmayın. O güç yok sizde. Allah size o kadar dayanık vermedi. Birbirinize diyor Allah takva yaşam istiyorsanız, iyi bir Müslüman'ı adam gibi adam olmak istiyorsanız, benim huzuruma gelmek istiyorsanız birbirinize yardım edin sırt, sırt sırta omuz omuza el ele tutuşarak bu işi götürmeye kurtarmaya çalışın diyor sevgili Allah'ımız. Onun için... Ben ahirete insanların bu ayet Zümer suresinde bu ayet-i kerimenin zümre zümre, grup grup, öbek öbek farklı farklı geleceğini vurguladığı, Allah'ımızın takva kulların bile böyle geleceğini vurguladığı bu ayette ben sadece şunu öneriyorum, sunuyorum arkadaşlar. Grup liderinize dikkat edin ve iyi takip edin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve onun çizgideki kurum aylarına iyi yapışın. O kadar söylerim. İşte bunlar diyor cennetin kapısına geldiğinde melekler selamun aleyküm tıbtüm fedhulühe halidin diyecekler. Ee, dünyadaken ayıklanmış, temizlenmiş, mis gibi olmuş, nefsin pisliklerinden, şeytanın vesveselerinden ayıklanmış birisi olaraktan. Hoş geldiniz, safhalara getirdiniz. Çok sevdiğim Allah için yani daha iyi olmalarında Allah'tan niyaz ettiğim bir aile ölmüşlerden birisini birilerinin rüyada görmüş yakında bana rüyanın yorumunu sordu. Ama rüyada gördüğü kimseyi de az çok kimlik olarak tanıyor. Çok e, Allah adına beğenilecek, tam beğenilecek birisi de değil. Diyor ki hocam gırtlağına kadar pislikte gördü. Daha onu temizlemeden başka birisinin, e, aynı o, o da çok tabii net bir hayat süremedi herhalde ki Allah-u Teala affetsin. Yine Müslüman bir insandır. Birisinin Affedersin pisliğini temizlemeye çalışıyorum. Gırtlağına kadar gömülmüş bir acayip bir ortama. Öbürüne dur bir dakika geliyorum derken uyandım falan gibi. Bakın arkadaşlar temizlenmek zorundayız. Vallahi bütün haramlar pisliktir. Onu ilerideki bir derste işlemeye düşünüyorum. Pisliktir ne derseniz deyin. Allahu u Teala Hazretleri ritsüm minamele şeytan. Şeytanın pislikleri diyor. Ne derseniz deyin. İçkiler, kumarlar, faloklar ile alakalı ayetin devamında bu işin şeytanın pisliği olduğunu söylüyor. Değerli kardeşlerim. İşte ne bu hedihil kadüratilletil <gülüyor> neheallahu anha şerifinde Allah'ın haram ettiği pisliklerden uzak durun diyor. Kim öyle bir pisliğe bulaşırsa hemen tövbeyesin, temizlensin diyor. Siz bilirsiniz. Bu kokuşmuş vaziyette Mevla'ya gidemeyiz. Bu kadar kirlenmiş bir manzara Mevla'ya gidemeyiz. Gitsek de çok fena ayıklarlar bizi. Çok fena. Yani pasın ateşte ayıklandığı gibi. Ahiretteki ayıklanma yolu ne gözyaşı ne. Dünyanın bütün sularını gözünden yüzünden döksene, gözyaşı yapsan para etmez öldükten sonra. Dünyadayken üzüntü bile tövbe sayılır. Onun için buradayken ayıklanmasak ahirette nasıl pası ateş ayıklıyorsa öyle olacak. Buradayken işi toparlayalım Tıptım bak tertemiz oldunuz. Fethulu, fedhuluhe Halid'in ayetinde cennete buyurun. Pekala bu ayet-i kerimeyi ben niye okudum? Bakın bu ayet-i kerimeyi Ebu Sa'id-i Hudî radıyallahu anh'ın sevgili peygamberimizden kopya kaydedip bize kadar intikalinde imza attı. Şu mübarek hadis-i şeriften dolayı ikisini birleştirmek amacıyla okudum. Ela uhbirukum bihiyarukum ben size en hayırlarınız, en işe yarayan en kalitenizi söyleyeyim mi? Hıyarukum el mufûn Allah'a, peygambere, millete verdiği sözü tam yerine getiren adam tam adamdır. Az yerine getiren az adamdır. Hiç yerine getiren adam adam değildir. Çok Son cümlelerim bakın. Allah-u Teala'ya verdiği sözü peygambere verdiği sözü ve sellem, insanlara verdiği sözü Veyahut bulunduğu pozisyondan dolayı ister istemez söz vermiş bulunduğu o anlama gelen konularda tam yerine getiren tam adamdır. Az yerine getiren az adamdır. Allah'a ve Resulüne ve insanlara verdiği sözü yerine getirmeyen hiç adam değildir o kadar. Hiç adam değildir. Herkes kendi adamlığını ölsün. İnna <gülüyor> Allah Azze ve Celle yuhabbul hafiyyet takiyye. allah Teala hasretler Peygamberimiz. Gizli takvalar çok sever. Gizli takva. Fela tuzenkû enfusekum huve a'lemu bimen ittegâ diyor Sureynecim. Mevla, Mevla buyuruyor ki Mevla değerli kardeşlerim kendi kendinizi sofuluk taslamayın. Kendi kendinizi ben falan filan tanıtmayın. Kendi reklamlarınızı bana bırakın diyor Allah. Kendinizden bahsetmeyin. Kendinizi temize çıkartmayın. şöyleyim böyleyim demeyin. O Allah Kimin takva olup kimin olmadığını çok iyi biliyor. Allah'ın en sevdiği takva da kendisini sunmak yerine tam aksine değerli dinleyenlerim ve sevgili kardeşlerim. Nasıl takvayı? Gizli takva. Takva ama böyle yani hissettirmiyor bile takva. Bu kadar kalite, bu kadar değerli, bu kadar önemli, mübarek bir noktada kalitesine diyecek yok ama... Kendi takvasını karşıya hissettirmiyor bir hafiyet allah Allahu Teala Hazretleri bizi sabırlık dönemlerde iş yaparak sabreden bak, takvaya dayalı sabır üreten müminlerden ve zor zamanda bile Allah'a daha çok sarılan, Allah'ın yardımını bize hızlandıracak... Göz yaşıyla ibadetler etmek, namazda kıraatlar uzatmak, bol zikirler yapmak, Allahu Teala Hazretleri'nin kullarıyla bile sırt sırta, omuz omuza can ciğer, kuzu sarması, sarmaş dolaş olarak yani Mevla'nın yardımını, celbü cezbedecek anlamlı bir sabır. Yani zorakı yutkunuş, biraz kuru bir tahammül değil de icraatlı Sabreden kullardan eylesin, Allahu Teala hasetleri bir daha söylüyorum, giriş dualarımı elimizden tutsun, bizden yüz çevirmesin, hayırlara kullansın. Bağırıp çağırdık tabii ki, yani benim karşımda, hiç cemaat yok karşımda böyle güzel dekor edilmiş, yeşili, biraz açık yeşil, yeşili yeşil hakimi olan bir duvara bakarak Allah-u konuşuyorum, sizde cemaat var zannettiniz, yanıldınız. Ama ben elhamdülillah yürek konsantres olarak hepinizi böyle karşımda e, cem ettiğim için böyle bir cemin üzerine yüklenmiş oldum. Böyle bir anlatımla yine normal klasik bir cami sohbeti veyahut da bir e, aç, e, açık hava sohbeti gibi oldu veya başka özel sohbet gibi oldu. Evet kelime tercihlerimden, cümle yapılarımdan bunları sunuş biçimden dolayı kırdık döktüysek Allahu Teala'dan affımızı sizden de özürümüzü lütfen. Allahu Teala Teala hepimizi hayra kullansın, elimizden bizden yüz çevirmesin. Bu azgın nefsimize, berbat şeytana ve kötü topluma bizi yedirtmesin, yem etmesin. Birbirimize dua edelim. Ulaşamadığımız, erişemediğimiz işler Allah'ın yüce rahmetiyle, dua desteğiyle olursun, erişilsin, ulaşılsın inşallah. Amin. Ve ahir davana, elhamdille rabbil alemin birbirimize dua etmek üzere. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.